5. Allah'a yalnız O'nun gösterdiği şekilde itaat etmek Geçen yazımızda Allah'ın subhanallahu ve teâlâ izin verdiği kadarıyla bidatlerin iptal edilmesindeki usulleri zikrettik. Bu yazımızda bidatlerin ortaya çıkış nedenlerini ele alacağız. Daha sonra da bidatlerin fert ve toplum üzerindeki zararlarını inceleyeceğiz. Bidatlerin ortaya çıkması ve yayılmasının nedenleri 1. Cehalet Bidatlerin ortaya çıkmasındaki en ciddi sebep cehalettir. Sözleri ve amelleriyle Kur'an-ı Mübin'i tefsir eden Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde cehalet, insanları bidat ihdas etmeyi yeter. Çünkü kendini İslam dinine nispet eden her insan Allah'a kulluk etmek, onun rızasını kazanmak için salih ameller yapmak zorunda olduğunu bilir. Burada insanın önünde iki yol belirir. Ya bizleri Allah'a yaklaştırsın, onun gazabından muhafaza etsin diye sünnetiyle bizleri apaçık bir yol üzere bırakan Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyacağız ya da uydurulmuş ve şeriattan hiçbir asla dayanmayan bidatlere uyacağız. Bidatlerin yayıldığı toplumlara baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey sünnetler hususundaki cehaletleridir. Bu cehalet onları sünnetin ibadet ihtiyacını karşılamadığı zannına sevk etmiş, bu yanlış zanla binaen ibadet ihtiyacını karşılayacak bidatler ihdas etmişlerdir. Örneğin Allah'ı anma ve zikretme. Kur'an ve sünnetten birçok nas Müslümanları zikre teşvik eder. Bu konuda o kadar fazla nas vardır ki, selefin kahir ekseriyeti, farzlardan sonra en fazilette amelin zikir olduğunu söylemişlerdir. Allah ve Resulü bizlere zikri emrettikten sonra bizleri başıboş bırakmış mıdır? Şeyhlerin ya da değişik tarikat gruplarının bizlere hazırladığı vilt listelerine ihtiyacımız var mıdır? Sünneti hakkıyla bilen biri, bir Müslümanın günlük olarak sünnette sabit olmuş zikirleri yaptığında, gününün dolacağını ve hiçbir tarikatın sonradan ihtas ettiği listeye ihtiyaç kalmadığını görecektir. Ancak sünnetten cahil olanlar, Allah'ı subhanallahu ve Teala zikretme ihtiyacını karşılamak için bu listelere muhtaçtır. Nerede Allah'ı en iyi tanıyan, ondan en çok korkan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem birtleri, nerede henüz akıbetlerinden emin olmadığımız kerametleri babadan menkul, babasının vefatıyla otomatik salihlik rütbesine ermişlerin hazırladıkları listeler. Sünneti inceleyen biri, güne başladığı andan gözlerini yumduğu ana kadar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her anı kuşatan bir sünnetinin olduğunu görecektir. Bu konuda birçok hadis imamının hazırladığı tafsilatlı kitaplar vardır. Kutubu ı Sitte arasında sayılan İmam Mesai'nin Amelul Yevmi ve Leyl, Gece ve Gündüz Amelleri, İmam Nebebi'nin hazırladığı El Eskar kitapları bunlara örnek gösterilebilir. Ayrıca her Müslümanın cebinde taşıyacağı kolaylıkla hazırlanmış ve Türkçe'ye de kazandırılmış hısn müslim kitabı da bu bapta zikredilebilir. Şunu bilmeliyiz ki Allah subhanallahu ve Teala kitabında genel kaideler koyar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem görevi bu genel kaideleri bizlere ulaştırmak ve insanların ihtilaflarını önlemek için onları beyan etmektir. Aksi halde Allah'ın zikrettiği genel kaideler insanlar tarafından izah edilmeye çalışılacaktır. Her insan Allah'ın muradını, yetiştiği toplum, karakter özellikleri ve bilgi birikimine göre açıklamaya kalkacaktır. Bu da insanların arasındaki ihtilafları kaldırmak, onları Allah'ın ipi etrafında kenetlemek için indirilen kitabı, insanları bölen, ihtilafa sevk eden bir kitap haline getirecektir. Çünkü Allah Resulü'nün beyanı bilinmediğinde ortaya Kur'an'ı okuyan insan sayısınca farklı yorum çıkacaktır.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 İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. Ayet Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecek. Nahl Suresi 39. Ayet Bundan dolayı Allah subhanallahu ve Teala kitapla beraber hikmeti zikretmiştir. Hikmet, bir şeyi yerli yerine koymak, en uygun olanı en uygun zamanda yapmaktır. Hikmetin kitapla beraber zikredilmesi, Allah'ın muradını en doğru şekilde anlamanın ve en doğru uygulamasının kitapla beraber resule verilen hikmetle mümkün olduğunu gösterir. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi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 Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran suresi 164. ayet. Hikmet, beyan, sünneti resul konusunda cehalet insanların Allah'ın Subhanallahu ve Teala muradını yanlış anlamasına ve bidatler ihtias etmesine sebep oluyor. Bununla ilgili çarpıcı bir örneği paylaşmak istiyorum. Bir mecliste insanların birbirlerini her gördüklerinde sarıldıklarına şahitlik eden bir ilim talebesi, bunun sünnete aykırı olduğu konusunda meclistekileri uyarıyor. Mecliste hoca sıfatıyla bulunan bir zat itiraz ediyor. Allah kardeşliği ve kalpleri ısındırmayı teşvik ediyor. Kucaklaşmak buna hizmet eden bir vesiledir. Kardeşlik vacipse ona sebep olan veya yardımcı olan aracılarda vacip öyle olmasa dahi en azından müstahap olmalıdır. İlim talebesi cevap veriyor. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyruluyor: Bir adam Allah Resulüne geldi. Ey Allah'ın Resulü! Yolda arkadaşımızla karşılaşıyoruz. Onların önünde eğilelim mi diye sordu. Allah Resulü hayır dedi. Peki sarılıp öpelim mi? Hayır dedi. Peki elini tutup musafaha yapalım mı? Allah Resulü evet dedi. Devamında yine Sünen asabının rivayet ettiği hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun seferden dönen Cafere ve Zeyd bin Harise'ye radıyallahu anhuma sarılmıştır. Ancak bu sahabeden Enes'in de radıyallahu anh işaret ettiği gibi uzun yolculuk sonrasında veya araya giren uzun ayrılıklar neticesinde meşrudur. Hoca efendinin söylediği doğru, niyeti de güzeldir. Madem Allah subhanallahu ve Teala kardeşliği emretmiş, kalpleri ısındırmayı teşvik etmiştir, öyleyse birbirimizi her gördüğümüzde sarılmamız bu amaca hizmet ettiğinden güzeldir. Oysa Allah'ı ve O'nun emirlerini beyan için gönderilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışı günlük yaşantıda hoş karşılamamıştır. Demek ki sünnet hususunda cehalet, dinin umumi emirlerine yapışıp bidatler ihdas etmek ve sünnete muhalefet etmenin kapısını aralayan bir sebeptir. Daha tehlikeli olan ise Kur'an'ın umumi emirlerine uyduğunu zannettiğinden bu hata sahibinin hatasına din adına yapışmasıdır. Bunun bir örneği de taziyelerde ya da kabir ziyaretlerinde ölü için Fatiha okunmasıdır. Bununla amel edenlere sorulduğunda şu cevabı veriyorlar. Allah Resulü ölüye dua etmemizi, istiğfarda bulunmamızı emretmiştir. Fatiha da bir duadır. Toplumun tümü Fatiha'yı ezbere bildiğinden dua niyetine Fatiha okunuyor. Mantığa hitap eden bu izah sünnete tamamen muhaliftir ölüye dua etmemizi isteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl dua edeceğimiz konusunda bizleri başıboş bırakmamış, hocaların kıyasına terk etmemiştir. İmam Müslim rahimehullah, Bureyde ve Aişe radıyallahu anhuma annemizden, Allah Resulü'nün kabir ziyareti yapanlara şu duayı öğrettiğini nakletmiştir. Esselamun aleyküm, ey bu diyarın ehli! Allah'ın izniyle bir gün biz de sizlere katılacağız. Sizler için ve kendim için Allah'tan afiyet talep ediyorum. İyi niyetle ihtisas edilen bir bidat, toplumu bir sünnetten mahrum etmiş, onları resullerini örnek almaktan uzaklaştırmıştır. İşin ilginç yanı birçoğunun Fatiha ilanından önce söylediği sözler, bu duadan daha uzun ve lafızları daha zordur. Bilindiği gibi taziye ortamlarında ya da kabir ziyareti sırasında Fatiha okumadan önce biri ellerini kaldırır ve bir şeyler söyleyerek insanları Fatiha'ya davet eder. Giriş olarak okunan bu lafızları insanların çoğu sürekli duyduklarından ezberlemişlerdir. Ve bu lafızlar Allah Resulü'nün öğrettiği duadan çok daha zordur. Bunu rahatlıkla ezberleyen insanların Nebi'nin duasını ezberlemekte zorlanacağı iddiası insanın aklına Bunların sünnette bir problemleri mi var? sorusunu getiriyor. İmam Şatibi'den Rahimehullah, umumiyet ifade eden delillerle alakalı şu tafsilatı özetle aktaralım. Umumiyeti ifade eden deliller üç kısımdır. Bir, umumiyet ifade eden delilin işaret ettiği anlamla sürekli olarak ya da çoğunlukla amel ediliyor olması, taharet, namaz, alışveriş, nikah ve benzeri konulardaki delillerle amel edilmesi gibi. 2. Umumiyet ifade eden delillerle bazı zamanlarda veya özel durumlarda amel edilmesi, bu delillerle onların amel ettiği kadarıyla amel edilir. 3. Öncekilerin yani sahabenin bu delille hiçbir şekilde amel etmemesi. Şayet sonradan gelenlerin düşündüğü gibi umumiyet ifade eden delin o şeye delalet etmiş olsaydı sahabe ve tabi'in mutlaka onunla amel ederdi. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki sünnetleri ihya edip bidat münkerini izare etmek isteyen Müslümanlar şu usule dikkat etmelidir. Umumi genel nasla sabit olan bir amelde sünnete bakılmalıdır bizim umumi nasdan anladığımız ve meşru bir amel gördüğümüz şeyle Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı amel etmiş ve bizim anladığımızı anlamış mıdır? Şayet onlar bu naslı bilmelerine rağmen bizim ulaştığımız neticeye ulaşmamışlarsa ve on asla amel etmişlerse bizim anlayışımız yanlış ve problemdir. Çünkü onlar, hidayet öncüleri ve Allah subhanallahu ve Teala tarafından dinin doğru anlaşılması için tayin edilmiş topluluktur. Bundan daha çirkini, bizim umumi nas'tan anladığımız sonucu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamasıdır. O zaman din adına Allah Resulü'ne muhalefet etmiş oluruz ki, bu da şeytanın insanı Allah'la aldatıp fitneye ve elim verici azaba düşürmesidir. Bu usule pratik bir örnek verecek olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide her girişinde iki rekat tahiyyatul mescid namazı kılmış, ashabına kılmalarını emretmiş ve kılmadan oturan birini yerinden kaldırıp bu namazı kıldırmıştır. Bir grup Müslüman mescide aynı anda gelse ve bu namazı kılmak istese, içlerinden biri bu namazı cemaatle kılalım. Çünkü Allah Resulü kişinin cemaatle kıldığı namaz tek kıldığı namazdan 27 kat faziletlidir buyuruyor dese, bu durumda yapılması gereken şey şudur. Allah Resulü döneminde insanlar bu iki naslı da biliyorlardı. Toplu olarak mescide geliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı cemaatte kılmadığı gibi, ashabı da cemaatte kılmadı. Ya onlar bize öğrettiklerinde hayra tam anlamıyla isabet etmediler ya da bizim bu anlayışımız problemlidir. Birincisi imkansız olduğundan geriye ikinci seçenekten başkası kalmaz. Ancak sünnetin cahili olan bu iki nası birleştirip 27 kat daha fazla ecir almak için tahiyyatül mescid namazını cemaatle kılabilir. İkinciye örnek olarak Kur'an okumayı verelim. Kur'an, Allah'ın subhanallahu ve Teala kelamıdır. Allah'ın zikir çeşitleri arasında en faziletli olanı Kur'an tilavetidir. Her harfinde 10 sevap vardır. Kur'an okuyan müminin misali, tadı ve kokusu güzel olan Et meyvesi gibidir. Buhari, Müslim. Kişi bu nasların ve benzerlerinin umumuna sarılıp, benim Allah'a en yakın olduğum an rükû ve secde halidir. Öyleyse en faziletli zikri, en faziletli ve Allah'a yakın hal olan rükû ve secdede okuyacağım dese ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat ediniz, ben rükû ve secdede Kur'an okumaktan nehyolundum. Rükuda Allah'ı tazim ediniz, secdede dua etmeye gayret ediniz. Sünnetin cahili olan insan, umumi naslara yapışıp salih amel işlediğini zannedecek oysa, Resul'ün yasakladığı şeyleri yapacaktır. Allah muhafaza. Öyleyse sünnetleri tafsilatlı bilmek, dinde yenilikler çıkarmanın ve bidatlerin önünü kapatacak, sünnette cehaletse din adı altında insanları Allah'tan ve Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaştıracaktır. 2. Zayıf ve uydurma rivayetlerle amel edilmesi Bu konu sünnette cehalet konusunun alt başlığı olmaya uygundur. Bunun nedeni şudur. Tüm alimler hadisin kabul ve red yönünden ayrıldığını kabul etmişlerdir. Sahih ve onun bir alt mertebesi olan Hasan hadis kabul edilen zayıf ve zayıfın en şiddetli hali olan uydurma ve reddedilen hadis kapsamındadır. İslam tarihinde vuku bulan bazı hadiseler, kısacılık, İslam'ı kılıç zoruyla kabul eden ve içten içe İslam'ı tahrip eden zındıklar, insanları Allah'a daha fazla kulluk ettirmek için amellere fazilet uydurmak girişimi, bidat fırkalarının görüşlerini desteklemek için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dilinden dayanaklar aramak çabası, Hilafeti saltanata çevirenlerin yaşadıkları saltanatı, din adına meşrulaştırma gayeleri, uydurma hadislerin ortaya çıkış nedenleri arasında sayılabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, uydurma hadisin şenaatine dikkat çekmiş, de ümmetini, ileride çıkacak uydurmacılara karşı uyarmıştır. Kim bilerek benim adıma yalan söz söylerse, ateşteki yerini hazırlasın. Mütevatir Hadis kim yalan olduğunu bildiği hadisi benden naklederse o da yalancılardan birisidir. Müslim Mukaddime. Ümmetimin sonlarında insanlar olacak. Sizlerin ve babalarınızın duymadığı şeyleri rivayet edecekler. Onlardan şiddetle sakının. Müslim Mukaddime. Bu uyarılara rağmen özellikle geleneğin din olarak addedildiği, insanların zayıf, uydurma ve sahih hadisi ayırt edemediği, takvim yapraklarının dini bilginin temelini oluşturduğu toplumlarda bidatlerin ve şirklerin yayılmasında uydurma ve zayıf rivayetlerin etkisi büyüktür. Günümüzde bundan daha tehlikeli olanı internet menşeli hadis bilgisidir. Özellikle son zamanlarda birçok Müslümanın kullandığı uydurma veya şiddetli zayıf hadisin kaynağı sorulduğunda internette okudum cevabını alıyoruz. Oysa selefin buyurduğu gibi bu iş dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz uyarısınca dinimizi kimden öğrendiğimize dikkat edelim. Takvim yaprakları, internet sayfaları ve ilmi ehliyetinden emin olmadığımız insanların konuşma aralarında zikrettikleri rivayetlere İhtiyatla yaklaşmalıyız. İlk nesil gibi Allah'ın ve Resulünün övgüsüne masar olanların arasında dahi sahabe din adına yapılan rivayetlere ihtiyatla yaklaşırdı. Sahabenin alimlerinden İbni Abbas radıyallahu anh şöyle der… Biz Allah Resulü'nden hadis rivayet ederdik. O zaman onun adına yalan söylenmezdi. İnsanlar uysal ve hırçın deveye binmeye başlayınca, yani hayırlı ve şerliler karışınca ya da insanlar her yola başvurunca hadisi terk ettik. Müslim MUKADDİME Yine İmam Müslim Rahimehullah sahihinin mukaddimesinde Ebu Zinattan Rahimehullah şunu nakleder. Medine'de yüz kişi gördüm. Hepsi güvenilirdi ama onların hiçbirinden hadis alınmazdı. Denilirdi ki bu işin ehlinden değillerdir. Sünnetleri ihya edip bidatleri izale etmek isteyenlerin davete muhatap olan toplumlarda hadisin zayıf ve uydurma diye kısımlarının olduğu hassasiyetini geliştirmeleri gerekir. Aynı şekilde kaynaksız bilgi edilmeye karşı insanlarda hassasiyet oluşmasına yönelik eğitim vermeleri de icap eder. Özellikle asrın belası olan internet aracılığıyla bilgi edilme hususunda Allah Resulü'nün kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeter hadisinin bir usul olarak yerleştirilmesi gerekir. Kişinin dünyevi bir konuda dahi emin olmadığı, kulaktan duyma bilgilerle konuşması yasaklanmışken Allah adına söz söyleme olan hadis rivayetinde bulunmak çok daha tehlikelidir. Bunun hem kişiye hem de topluma yönelik zararları vardır. 3- Bidat meselesinin önemsenmesi Bidatler mevzusu gündeme geldiğinde çoğu insanın ümmetin bu kadar sıkıntısı varken bu meseleleri gündemleştirmeyin, asli meseleyi perdelediği için bu meseleleri gündeme getirenler ümmete en büyük zararlar verenlerdir, dediklerini işitiyoruz. İlk etapta akla hitap eden bu yaklaşım aslında ümmetin içinde bulunduğu halin müsebbibidir. Şöyle ki, Allah subhanallahü ve Teala ümmetine izzeti, yardımı ve yeryüzünde temkini vaat etmiştir. Ancak bu vaadini şartlara bağlamıştır. Bu şartlar yerine getirildiğinde Allah'ın vaadi tahakkuk edecektir. Bu şartlar nedir? Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını,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 Allah bizlere halifelik, yeryüzünde temkin ve korkuların emniyete çevrilmesini vaat etmiştir. Bunu da iman, salih amel ve sadece Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmama şartına bağlamıştır. Bu şartlar arasında özellikle salih amel üzerinde durmak istiyoruz. Salih amel nedir? Salih amel sadece Allah için yapılan ve Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olan ameldir. Geçen sayımızda amellerin kabul şartını anlatırken bu konuya değindik. Bir amelin makbul olup Allah katında salih amel olabilmesi için ihlas ve sünnete uygunluk şarttır. Yine sünnete uygun olmayan amellerin reddedildiğini beyan etmiştik. Bugün ümmet, Allah'ın yardımına mazhar olmak bir yana, bölünmenin, zayıflığın ve zilletin her halini yaşıyorsa, bu Allah'ın subhanallahü ve Teala şartlarına riayet etmemesi nedeniyledir. İtikadi ve ameli olarak yaygınlaşan şirk ve bidatler içinde yaşadığımız durumun sebepleri arasındadır. Şayet yardım ve temkinin sadece Allah'tan olduğuna inanıyorsak, öyleyse bu durumun şartlarını irdelemek ümmete zarar vermeyecek, içinde bulunduğu tihten çıkışını kolaylaştıracaktır. Ümmetin içinde bulunduğu durumun asli sebeplerini konuşmak, ümmetin haline çözüm bulmak samimiyetin gereğidir. Sahabe, yeryüzünün doğusunu ve batısını fethettiklerinde sayı, askeri güç, teknoloji ve kültür yönünden savaştıkları insanlardan çok daha aşağıdaydılar. Yeryüzünün süper güçleri olan Roma ve Farslar, onların kendileri gibi devletlere meydan okumasına ilk etapta şaşırmış, bu durumla istihza etmişlerdi. Ancak tarih sayfaları 3-5 yılı dürmeden İslam orduları karşısında zilleti ve hezimeti tattılar. Neden diye soracak olursak sahabe Allah'ın yardımıyla onlarla savaşıyordu. Yardımın şartı olan şirksiz iman ve bidatsiz salih amel silahına sahiptiler. Bugün ümmete kan kusturan milletlerin çoğu kendini İslam'a nispet edenlerden çok daha azdır. Buna rağmen yaşanan durum ortadadır. Ümmeti içinde bulunduğu tihten kurtarmak isteyenler grup fantazilerini, yönetimlerinin deneme yanılma esaslı çözümlerini bir kenara bırakmalıdırlar. Geçen yüzyılların acı tecrübesini tekrar yaşamanın anlamı yoktur. Yardım ve zafer kulağa hoş gelen, akla hitap eden cümlelerin süslediği programlarla elde edilmiyor. Allah'ın yardımı ancak şirksiz iman ve bidatsiz salih amellerle elde edilebilir. Bunun yolu da tevhid de sünnet davasını kendini İslam'a nispet edenler arasında yaymak, şirk ve bidatlere karşı hassasiyet geliştirmekle mümkündür.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 Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anh bu tavrı sünnete ittiba ve bidatlerin izalesi konusunda çalışanlar için faydalı hususlar içermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır. A. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kendinden daha bilgili olana durumu aktarmış ve ona danışmadan gördüğü şeyle ilgili müdahalede bulunmamıştır. Her biri Allah Resulü'nün yanında yetişse de her birinin alim olmadığını, Meseleleri alim olanlara danıştıklarını görüyoruz. B. İbni Mesud radıyallahu an bizlere usul öğretiyor. Bir şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış ve sonradan gelenler yapmaya başlamışsa burada iki seçenek vardır. Ya sonradan gelenler Allah Resulü'nden daha doğru ve isabetli bir yol üzeredirler ya da Allah Resulü'nün haber verdiği her yenilik bidat, her bidat sapıklıktır buyurunca sapıtmışlardır. İman ehni birinci şıkkı söyleyemeyeceği için geriye sadece tek şık kalmaktadır. c. Hayır dilemekle hayra isabet etmek farklı şeylerdir. Kişinin niyeti hayır elde etmek olduğu gibi ameli de buna uygun olmalıdır. Yani hayra, sünnete muvaffak olmalıdır. d. Bidatler insanın sapıtmasında müessirdir. Ameli dahi olsa önü alınmayan bidat akidede bir bidate sebep olabilir. Zikir hususunda Allah Resulü'nün sünnetinden sapıp yeni metotlarla Allah'ı subhanallahü ve teâlâ anmaya çalışanların bu bidati onları haricilerin saflarına sürüklemiş ve akidevi bir halle neticelenmiştir demiştir. Ümmet arasında ameli bir bidat ortaya çıkıyor. Bu bidat sahiplerini zamanla akidevi bir bidate sürüklüyor.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 Bu başlık altında ele alınabilecek bir diğer konu, davet sahasında masnahat gözetilmesi ve insanlarla karşı karşıya gelmeme adına onların bidatlerine müsamaha gösterilmesidir. Özellikle son yüzyılda İhvan-ı hareketinin davet ve hareket metoduyla ilgili kitaplarının yaygınlaşması, birçok dile tercüme edilmesi bu anlayışın yayılmasını sağlamıştır. Onların çalışmalarına karşı Kur'an ve sünnetten delillere dayanan ciddi çalışmalar yapılsa da İslami cemaatler arasında pek rağbet görmemiştir. Bunun başlıca iki nedeni olsa gerek. İlki, İslami hareketin en büyük fitnesi kitleselleşme ve tabana inme gayretidir. Maalesef son yüzyılda başarının ölçüsü kitleselleşmede kabul edildiğinden halkla karşı karşıya gelmemeye özen gösterilmektedir. Bu duruma hikmet, maslahat, İslam'ın faydası, toplumun tediricilikle düzeltilmesi kılıfı eklenince vicdanlar susturulmuş ve Allah'tan bir beyine üzere menhet belirlenmiştir. İkincisi, ihmanın bidatleri meşrulaştırma merkezde çalışmalarına karşın sünnet merkezde çalışma yapanlar, bidatleri ve bununla kandırılan halkı hedef alıp bu bidatlerin asıl hamisi olan sistemlere süküt edince, çoğu yerde onları meşru yönetimler kabul edince şaibeli hale gelmişlerdir. Kendileri şaibeli olanların çalışmaları da şaibeli görülmüş ve mücadeleye esas alan yapılar tarafından terk edilmiştir. Oysa İslam daveti iki ana esas üzere kuruludur. Tevhid ve sünnet. Kelime-i tevhidin özü de budur. İlah yani mağbud olarak Allah'ın belirlenmesi, önder ve ençü olarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Belirlenmesi Doğal olarak bidatlerle mücadele davetin temel esaslarından olmalıdır. Elbette bu konuda hikmetli davranmak, uygun altyapıyı muhataba sağlamak gereklidir. Ancak anlatılması ve öncelenmesi gerekeni yumuşak bir üslupla anlatmak başka bir şey, alternatif bidatler üretip hiç gündeme getirmemek başka bir şeydir. Hatta zamanla o bidatlere sahip çıkıp daha fazla insanı kazanma yolu olarak görmek, Apayrı bir şeydir. Bu metodu benimseyenler Allah'ın subhanallahu ve teâlâ emrettiği gibi hallerini tefekkür edip nefislerini ve menheclerini muhasebe etseler şu noktayı açıkça göreceklerdir. Kendi cemaatleri, önder kabul ettikleri insanlar ve değerleri hakkında en basit bir duruma tahammül edemiyor, sözlü veya fiili olarak bunun izalesine çalışıyorlar. Çoğu zaman böyle yapan insanlara husumet besliyorlar. Bidat ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hakkının çiğnenmesi onun sınırlarının aşılmasıdır. Acaba gönüllerde Allah Resulü'nün hakkına karşı olan genişlik cemaatlerine gelince neden bulunmuyor? Ya da Allah'a şirk koşulduğunda merhamet duyguları depreşenler, nefisleri ya da cemaatleri hakkında konuşanlara aynı merhameti göstermiyorlar? Sadece bu noktayı esas alıp düşünecek olsalar, Allah'ın hakkı olan tevhid ve Resulün sallallahu aleyhi ve sellem hakkı olan sünnet hususunda şeytanın kendilerini ele geçirdiğini ve ölçüleri ters yüz ettiğini göreceklerdir. Allah subhanallahu ve Teala bizleri hidayet ettikten sonra saptırmasın. Katından bir rahmetle bizlere muamelede bulunsun. Şüphesiz o bağışı bol olandır. 4. Hakkın Ölçüsünü Yitirmesi İslam'da bir şeyin hak olmasının tek bir ölçüsü vardır. El-hak olan Rabbimizin kitabına veya onun elçisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymasıdır. Bu iki asla uygun olan her şey hak, bunlara uymayanlarsa kimden sadır olursa olsun batıldır. Kitaba ve sünnete uymayan bir ameni işleyenin unvanı toplumdaki kabul derecesi ve konumu ne olursa olsun reddedilir. Hiç kimsenin hakkı elhak olan Rabbimizin hakkından, hatırı da hakkın hatırından üstün değildir. Teorik olarak herkesin muvaffakat ettiği bu hakikat, pratik söz konusu olunca çiğneniyor maalesef. Kabul edilmiş ve salih olduğuna inanılan insanların, Kur'an ve sünnete uymayan söz ve eylemleri, onların hatırını korumak adına meşrulaştırılıyor. Bu da bidatlerin ve dinde yeniliklerin önünü açıyor. İlginç olan Kur'an'ın bu hastalığa dikkat çekmesi ve bizden öncekilerin halkın hakkını hakkın hakkından üstün tutma sebebiyle saptıklarını beyan etmesidir. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine, ''Ey Musa, onların tanrıları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap.'' dediler. Musa, Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi. Araf Suresi 138. Ayet Musa'nın aleyhisselam kavminin Allah'ın dışında ilah edinmeleri, gördükleri bir kavmin davranışlarını hakkın ölçüsüne vurmadan kabul etmelerindendir. Yine onların Allah'a çocuk nispet etmeleri de böyledir. Onlar kafirlerin sözünü taklit etmiş ve bu sapıklığa düşmüşlerdir. Yahudiler,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 Mekkeli müşriklerin tevhid davetini reddetmelerinin temelinde de aynı sahik vardır. Onlar faziletli olduklarına inandıkları babalarının yanlış yapmayacağını düşündüklerinden şirkte ısrar etmiş, babalarını İbrahim'in aleyhisselam diniyle değil, İbrahim'in dinini babalarıyla ölçmüşlerdir. Aynı şekilde Hicaz'a şirkin girmesi, İbrahim'in dininin bozulması da Onların din adamları olan Amr bin Luhay'dan davranışlarını hakkın ölçüsüne vurmadan o alimdir. Saygın bir zattır. Yanlış yapmaz mantığıyla kabul etmeleri sonucunda olmuştur. Diyebiliriz ki şirkin ve bidatlerin yayılmasında sebeplerden biri de değerli olduğuna inanılan zatların söz ve davranışlarının vahye tabi kılınmadan hüsnü zanla kabul edilmesidir. Zamanla inkar edilmeyen bu söz ve davranışlar dinden addedilip meşrulaşmış oluyor. Özellikle bidatlerin iki kısmı ayrılıp bidat-ı hasene ve seyyiye diye isimlendirilmesini bu babdan ele alabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir yenilik bidat, her bidat sapıklıktır demesine rağmen böyle bir taksimatın kabul edilmesi hakkın ölçüsünü yitirmekten başka bir şey değildir. Bu ayrımı yapan ilim adamlarının faziletini olan inanç, onların naslara açıkça muhalif bir taksimini koca alim yanlış mı yapar mantığıyla kabul ettirmiştir. Oysa kim olursa olsun herkes vahyin ölçüsüne tabidir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dahi Allah'ın emirlerine muhalefet etme hakkı yokken kim nasların kontrolünün dışına çıkabilir? Allah Resulü müşrikleri İslam'a davet ederken Allah'ın subhanallahü ve Teala ona emri olan sabrın dışına çıkmış, onların tekliflerinden bazısını onları İslam'a kazandırmak adına düşünmeye başlamıştı. Allah'a muhalefet etmeyip sadece böyle bir düşünceyi aklından geçirmesi onu şu ayetlere muhatap kılmıştı.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 Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. İsra suresi 73 ila 75. ayetler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm yenilikler bidat, tüm bidatlar sapıklıktır dedikten sonra bidati ikiye ayırıp bir kısmının sapıklık olmadığının ilan edilmesi hatadır. Bir alimin hatrını korumak adına Allah Resulü'nün hakkını ihlal etmektir bidatleri meşrulaştırmak dini olmadığı gibi atli de değildir. Ve maalesef günümüzde bidatlerin yaygınlaşma nedenlerinin başında bazı alimlerin bu ayrımı yapmaları veya bazı bidatçıların o bilmiyor muydu yaklaşımını benimsemesidir. 5. Bidat ehline tavır almama Bidatlerin ortaya çıkma ve yayılma nedenlerinden biri de bidat ehline karşı İslam'ın emri olan tavrın alınmamasıdır.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 bu ayette Murat, İslam ümmetinin her bir ferdedir. Allah onlara ayetlerini tahrif eden, manası dışında yorumlayanlarla oturmamalarını emreder. Şayet onlardan biri unutarak böyle bir toplulukla oturursa, hatırladıktan sonra kalkmalarını emreder. İbni Kesir'in ilgili ayet tefsirinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benden önce herhangi bir ümmete yolladığı hiçbir peygamber yoktur ki, mutlaka onun ashabı ve havarileri vardır. Peygamberin sünnetini alır, onun yoluna uyarlar. Onlardan sonra bir topluluk gelir, yapmadıklarını söyler, emrolunmadıklarını yaparlar. Kim onlarla eliyle mücadele ederse mü'mindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse mü'mindir. Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse mü'mindir. Bunun gerisinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm ümmetler üzerinde Allah'ın subhanallahu ve Teala değişmez sünnetine haber vermiştir. Resuller vefat edince ümmetleri iki gruba ayrılır. Resullerin sünnetine tabi olanlar ve onların sünnetlerini terk edip emrolunmadıkları şeyleri yapanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ehlinin bu insanlarla mücadelesinin imanın gereği olduğuna vurgu yapıyor. Bunlarla mücadeleyi terk edenler ise hardal tanesi kadar da olsa iman olmadığını söylüyor. Bugün bırakalım bunlarla mücadeleyi terk etmeyi, bunları meşrulaştıran insanlar olduğuna esefle şahitlik ediyoruz. Kitabın ve sünnetin terbiyesinde yetişen selefimiz de bu konuda hassas davranırdı ameli veya itikadi bidatlere tepki gösterir, yapanlara tavır alırlardı. Bir önceki başlıkta Abdullah bin Mesud'un radiyallahu anh, mescitte oturup zikir yapan bir halkaya gösterdiği tepkiyi görmüştük. Allah Resulü'nün yapmadığı bir uygulamayı yapanlara, ya sizler Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzeresiniz ya da sapıklık kapılarını açmaktasınız diyerek tepki göstermişti. İbn Abbas radıyallahu an şöyle tavsiyede bulunur. Heva ehliyle oturmayınız. Çünkü onlarla oturmak kalbe hastalık verir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Özellikle Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine itaat ve nehilerinden kaçınma bölümünde asabın tepkilerine dair örnekler vermiştik. Günümüzde itikadi ve ameli bidatlere ve bu bidatlerin asabına tavır almayanların kısım kısım olduğunu görüyoruz. Birinci grup kendileri de bidat ehli olduklarından bidatler hususunda hassasiyetleri olmayanlar. İkinci grup bizim tabanımız cami cemaatidir. ''Onlarla karşı karşıya gelmeden, onların tepkisini çekmeden, zamanla bidakleri onların hayatından çıkarmalıyız.'' deyip, geçen yıllar içinde cami cemaatini dönüştüremedikleri gibi tüm İslami iddialarını kaybedip kendileri cami cemaati olan insanlar. Üçüncü grup, bizler cahiliyenin en tehlikeli dönemini yaşıyoruz. Modern cahiliye hayatın her alanına sirayet edip toplumun İslam'la tüm bağlarını koparıyor. Davete muhatap olan insanların geleneksel de olsa İslam'la bağlarının devamı modern saldırıyla beraber bu bağın kopmasından iyidir diyenler. Bu kesim toplumu dönüştürme iddiasında olmayan, toplumda İslami değerlerin yaşanmasını faydalı görenlerdir. Şaşılası şey ehli sünnetin bidatler hususundaki usulüne vakıf olan hatta bunları benimseyen insanların böyle bir düşünceye sahip olmasıdır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesinde yetişen sünnet imamları böyle bir yaklaşımı reddetmişlerdir. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh, az sünnette amel etmek çok bidatli amelden daha hayırlıdır, demiştir. Bu söz Ebu Derda, Ubey bin Ka'b radiyallahu anhuma ve birçok tabi'in imamından nakledilmiştir. Seleften biri kendi hepsine şöyle hitap ederdi. Ey sellam! Senin sünnet üzere uyuyor olman, bidat üzere ibadet etmenden daha hayırlıdır. Bir sonraki konuda işleyeceğimiz gibi bidatlerin sahibine dünyevi ve uhrevi zararları vardır. Geçen sayfalarda bunlardan birini gördük. Ameli olarak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini zikir konusunda çiğneyenler daha sonra haricilerin saflarına katıldılar. Yunan filozoflarının kitapları tercüme edildiğinde uyarılara kulak asmayıp bu kitaplarla iştigal edenler ahir ömürlerini şek, şüphe ve şaşkınlıkla geçirdiler. Bidatler İsa aleyhisselam ümmetini ne hale getirdi? Fasık ve facir ümmet olmaları onların ruhbanlık uydurup oradan İsa Allah'ın oğludur inancına varmalarından elbette daha hayırlı olacaktı. Çünkü bidatler İslami bir toplum meydana getirmez. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, insanların ve babalarının isimlendirmesinden ibaret bir toplum oluşturabilir ancak. Bidatler, toplumun İslam'la bağını da korumaz. Her geçen gün İslam'dan uzaklaşan ve bu durumlarını dinle izah eden toplumlar oluştururlar. Evet, diyebiliriz ki bidatleri izale edip sünnetleri ihya etmek isteyenler, İlk olarak bidatleri ortaya çıkaran sebepleri sorgulamalı ve bu sebepleri kaldırmak için çabalamalıdırlar. Rabbim bizleri sünnet üzere olan bidatlerden uzak duran topluluk eylesin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 34. sayısında yayınlanmıştır.